ومن نقولكم والله خيره و رسوله قد كاز فوزا عظيما اما بعد فإننا سفن حديث كتاب الله و خير هديه هديه محمد Resuller-i İmam bölümünde Musa Aleyhisselam'la alakalı bayağı uzun bir rivayetin yarısında kalmıştık. 388. sayfa takip edenler varsa oradan devam ediyoruz inşallah. Musa Aleyhisselam denizi geçtiğinde ashabı biz firavunun boğulmamış olmasından korkuyoruz ve onun helakinden de emin değiliz dediler.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 ...yapmakta oldukları şey de batıldır. Araf Suresi 138-139 Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da Huneyn gazetesine çıktığı zaman... ...orada da yeni Müslüman olmuş bir sürü kavim vardı, topluluk vardı. Onlar da demişlerdi ki, müşriklerin Zat-ı Envat'ı gibi yani... ...silahlarını astıkları bir uğur yaptıkları, put edindikleri bir ağaçları vardı... Bize de onun gibi bir şey yap dediler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da işte Allahu Ekber dedi. Sonra bu ayeti okudu. İşte öncekilerin yolunu dedi. Adım adım izleyeceksiniz dedi. Aynen dedi. Bunun gibi. Aynı şekilde e, o hadisi başka ellerde de söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani öncekilerin yaptıklarını e, mislin bir mislin diye geçiyor. Adım adım misil misil takip edeceksiniz diyor. Bu şirkte de Aynı şekilde böyle devam ediyor. Siz size yetecek ibretler gördünüz ve işittiniz deyip yürüdü. Musa Aleyhisselam onları bir yerde konaklattı ve Harun'a itaat ediniz. Ben sizin üzerinize yerimi onu bırakıyorum, ben Rabbime gidiyorum dedi. Ve 30 gün sonra onlara döneceğini vaat etti. Rabbine gelip 30 gün içinde onunla konuşmayı murat ettiğinde, Bu otuz günün gecesi ve gündüzünde oruç tuttuğu için oruçlu ağzındaki koku ile Rabbi ile konuşmayı hoş görmedi. Ve yerdeki bir bitkiden bir parçalık çiğnedi. Rabbine geldiğinde o olanları en iyi bilen olduğu halde Musa'ya niçin iftar ettin diye sordu. Musa aleyhisselam ey Rabbim ağzımda hoş bir koku olmaksızın seninle konuşmaktan hoşlanmadım diye, diye cevap verdi. Rabbi ey Musa. Oruçlu ağzın kokusunun mis kokusundan daha hoş olduğunu bilmedin mi? Dön 10 gün oruç tut sonra bana gel buyurdu. Musa Aleyhisselam kendine emrollarını yerine getirdi. Musa Aleyhisselam'ın kavmi onun verilen sürede kendilerine gelmediğini gördüklerinde bu onların hoşuna gitmedi. Harun Aleyhisselam daha önce onlara hitap etmemiş ve şüphesiz Mısır'dan çıkarken Firavun kavminin sizin yanınızda emanetleri...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 Bu sizi denizden geçiren elçinin izinden bir avuçtur. Onu attığım zaman dilediğimin olması için şayet Allah'a dua edersin ancak o zaman atarım dedi. Samiri avucundakini attı ve Harun onun için dua etti. Samiri onun bir buzağı olmasını istiyorum dedi. Çukurdaki eşya, süs, bakır veya demirden ne varsa bir araya toplandı ve içi boş bir buzağı haline geldi.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 sonra sözünden döndü. İşte 40 gün geçmedi mi demeye başladılar. Evet. Onların beyinsizleri de herhalde Rabbini kaybetti. Onu arıyor, peşinden gidiyor diye ilave ettiler. Musa Aleyhisselam Allahu Teala ile konuşup Rabb'i ona söylediklerini söylediğinde arkasından kavminin başına gelenleri ona haber verdi. Yani burada İsrail oğullarının bu tarz sözleri şaşırtmasın bizi. Eee Tevrat'ta Yani öyle bir Allah inançları var ki O yüzden alimler Mücessime fırkasını Yahudilere benzetmişlerdir Yani Allah kuluna benzeteni ee, Mesela Yakup Aleyhisselam hakkında da haşa e, İsrail Allah'la Güreşen demektir diye inanıyorlar onlar Yakup Aleyhisselam Allah'la güreşmiştir Tevrat'ta Allah insan suretine gelmiştir Allah'la güreşmiş onu yemiştir Bunun gibi haşa küfür şeyleri Çok fazladır e, Yani hatta Tevrat öyle bir kitaptır ki İsrailoğulları Allah'a ne yapacağını söyler Tevrat'ta. Yani Allah'tan emir almazdır. Yani Allah tasavvurları, inançları çok başkadır. Tabi tahrif olmuş Tevrat'tan bahsediyorum. Yani bu tahrif edilme sürecidir zaten burada anlatılanlar. Bu kavmin bu Tih çölünde Maide suresinde geçtiği üzere 40 yıl haram kıldık orayı onlara diyor. Çıkıyorlar oradan. Buradaki sapıtmaları onların bugüne kadar gelen içlerindeki fırkalaşmadır. Yani Samiri denen adam bunun yolunda gidin bunun yolunda gider. İşte 12 koldan belli bir kol bunun yolunda giderler. Hala bugün bile baktığınızda yani e, bazı kesimi gördüğünüz işte mesela şu an İsrail'de yaşayanlar. Onlar gariban Yahudilerdir. Yani nedir? Onlar sakallı, bütün gün Tevrat okuyan, işte askere gitmeyen, çocuğunu okula göndermeyen. İsrail devletine de düşmandırlar Yani onlar bildikleri din üzere yaşarlar Hatta e, alimlerin yorumlarını kabul etmezler Yani Tevrat üzere e, yaşarlar Kağıttan okurlar Tevrat'ı Bir kısmı vardır Siyonistler Bir kısmı vardır Şirk ehlidir Yani acayip şeylere inanırlar Bizim tasavvufçularla kıyaslanamaz Çok daha farklı boyuttadır Yani bunların fırkalaşma süreci Ta bu zamandan başlamıştır Yani şey demeyelim hani bize ne Yahudilerden, bize ne Hristiyanlardan demeyelim. Çünkü dediğim gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte لَا sünene سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِسْتًا بِمِسْتٍ diyor. Bizden öncekilerin sünnetine adım adım karış karış uyacaksınız diyor. Yani o ümmette ne olduysa burada da olacak. İtikadi ameli, değişen hiçbir şey yok. Bunlar yaşanacak. Yani bunlar ibrettir. Zaten böyle olmasaydı Allah Azze ve Celle Kur'an'da Yani Ali İbran suresini açın bakın tamamen Yahudi ve Hıristiyanlar anlatılır neredeyse. Yani Allah Azze ve Celle'nin onları anlatması hani biz demeyelim bundan bize ne biz Müslümanız. İşte biz abdestimizi namazımızı biliriz. Mesele bu değil. Yani öncelikle tabi ki sayı kaynaktan zaten rivayetli şeylerden önceki kitap verinin düştükleri şeyleri bilmemiz lazım ki bizim de ümmet olarak içinde düştüklerimizi yaşadıklarımızı biz görelim anlayalım. Yani diğer türlü e, hepimizin şundan korkması lazım. Yani bir insan kendini şunu soracak. Ben Avrupa'da doğsaydım Hristiyan mı olacaktı? Ya da İsrail'de doğsaydım Yahudi mi olacaktı? Ya da İran'da doğsaydım Rafizi mi olacaktı? O yüzden hani e, İslam'ın hak olan kısmını tabii ki de gidiyoruz. Bir de bundan da evvel bizim zaten bir Müslüman önce şunu bilmesi lazım. İslam'ın hak olduğunu bilmesi lazım. Bunu bilmesi için de yani Allah'ın kitabı peygamberin sünneti yeterlidir. Tefekkür edildiği zaman. Önceki ümmetler, önceki din mensuplarının yaşandığı görüldüğü zaman bu yeterlidir. Ama yani dediğim gibi şu aklımızdan çıkmaması lazım. Bu taklidi imandır çünkü. Yani biz Türkiye'de doğduğumuz için Müslümanız. İşte Müslüman olduğumuz için de işte birkaç işte tasavvufu gördük, onu gördük, bunu gördük, daha kolana yöneldik. Ama İslam'a da sen Yahudi Hristiyan bunları İslami kaynaktan okudun mu? Yani Kur'an'dan sünnetten bakıp bunların saptığını gördün mü? Diğer türlü de o zaman buradaki çoğumuz Allah muhafaza yani o kafayla bakarsak Yahudi olsaydık hani hak olan Yahudilik en hani kendi dinini yaşayan şu an İsrail'deki sakallılar onlardan olurduk. Yani meseleye böyle bakmak lazım. O yüzden eee Dine en sağlam yaşayanlar İslam'ı zahiren yani tabii ki bu işin Türk'ü, Kürt'ü, Osubus'u yok. Ama mesela Avrupalı bir Müslüman olduğu zaman çok daha başka bakıyor meseleye. Yani çünkü örfi kalıntıları yok. Örfî bir derdi yok. Yani ailesinden oradan buradan aldığı bir şey olmadığı için sıfırdan tarafsız bir şekilde yaşıyor. Yani İslam'ı e, birinden öğrenmemiş. Tamamen sıfırdan aldığı için doğru bir menege sahipse... Çok e, net yaşıyor dinini. Bilinçli bir şekilde yaşıyor. Ömer Radıyallahu'nun dediği gibi yani e, Abdullah İbni Abbas'a diyor ki ben diyor Arapların diyor ne zaman helak olacağını anladım diyor. Yani Araplar e, Müslümanlar manasında kullanılıyor o örfte. Onların haşı ayırdığından dolayı değil. Ne zaman ey müminlerin emiri diyor. Ne zaman ki diyor cahiliye bilmeyen insanlar gelir diyor. İslam'ın bağları bir bir çözülecek diyor. Yani şimdi bu zaten İslam tarihine kısa döneme baktığınız zaman da bunu görürsünüz bir mesela Ammar bin Yasir'in gözündeki İslam değeriyle ya da Selma Nefaresi'nin işte bütün beldeleri dolaşmış Hristiyan olmuş Yavdi olmuş gezmiş sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı duymuş Mekke'ye gelmiş Ebu Zer aynı şekilde bunlar için İslam çok değerli ama hani sonradan doğan İşte o Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi orada doğan bir çocuk için bunlar kadar değerli olamaz. Çünkü onlar o kadar mücadele etmedi bunun için. Yani o yüzden bunları şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Biz Avrupa'da da olsak Hristiyan mı olacaktık? Bunu düşünmemiz lazım. O yüzden İslam'ın hakkaniyeti, İslam'ın değeri, diğer dinlere karşı olan şey işte bu kıssalık. Yani bu Kur'an'daki Ali İmran Suresi, Kasas Suresi, özellikle bu Firavun çok ayrı bir şahsiyettir. Yani Allah Azze ve Celle'nin müşriklerden en uzun anlattığı şahsiyet Firavundur Kur'an-ı Kerim'de. Firavun Musa Aleyhisselam'ın kıssası yani basit bir mesele değil. Böyle hani işte sihir yaptı, çıkardı bu değil. Burada farklı bir dava var yani buradaki mesele Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı olan davası kavminin yaşadıkları bunlar tefekkür edilmesi lazım yoksa din dediğimiz yani e, hani bunları ne yapacağız ki biz diyen insan abdest namazı hikamını alıp evinde oturabilir yani Kur'an okumasına da gerek yok abdestini namazını yapar ama bunları tefekkür etmedin bunları düşünmedin e, hani kişi kıldığı namazdan yaptığı zaten amellerden ne kadar tad alır Geçerli olur olma o kimse ilgilendirmez O herkesin kendi bileceği işi. ama dediğim gibi Bu kıssalar çok mühimdir Yani özellikle Firavun kıssası Nadir bir şahsiyettir Allah ze ve Celle de Hem Musa Aleyhisselam'ı ardından Harun'u göndermiştir ona ardından Ve Firavun diyor ki nebe sonrasında En ne Rabbukumul Ala diyor Ben sizin en yüce Rabbinizim diyor Böyle bir insan Firavun Oradaki verdiği mücadele çok başka bir şey Firavun'a karşı verdiği mücadele Yani Mekkeli müşrikler de mesela ismen bu kadar öne çıkan kimseyi göremezsiniz Kur'an'da cünnette. Kimi görürsünüz? Ebu Leheb'i görürsünüz suresi var. O da onun da tek e, aykırı olma sebebi Haşim Haşimoğullarından olup da iman etmeyen tek kişidir. Yani peygamberin amcası olup da amcalarından, hayattaki amcalarından haşim Haşimoğullarından olup iman etmeyen tek kişidir. Ee, küfründe çok sadıktır yani o konuda ondan dolayı ama uzunca anlatılın Firavun'u görürsünüz yani. Buradaki küfür e, başka bir şeydir. Firavun'un davası. Yine bu yavrular hakkında da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi insanlara en yani Müminlere en büyük düşmanlık edenleri Yahudiler ve şirk koşanlar olarak görürsün diye. En yakın olanları da Hristiyanlar olarak görürsün diye. Bu onların içlerinde işte ruhbanların, abidlerin olmaz sebebiyledir diyor. Bugün de baktığınız zaman işte alimler ne diyor? Bugünkü hani fırkalaşmış geçmişteki mutezilerin temsilcisi olan kişiler sünnet inkarcılar. Bunlar Yahudilere benzer Niye? işte Selef'in anlattığı gibi Yahudiler peygamberlerini öldürüyor. Yani peygambere hiçbir değer yok. Yahudilerde ilim var, amel yok. Yani aslında amaçları dini yaşamak değil. Amaçları e, tamamen dini saptırmak. O yüzden Yahudilerin alimleri meşhurdur. Mesela Ahbaravun ve Ruhbanaavun diye geçen Tövbe Suresindeki ayette de Ahbar haber veren Yahudilerin alimleridir. Ruhban Hristiyanlar için kullanılır. Yani Hristiyanlarda tam tersi. Abid çoktur, ilim yoktur. Amel edebilir Ama ne üzere amel ediyor? O da bir ayrı bir sapıklık. Bugün de baktığınız zaman, yani bu işte tarihselciler, sünnet inkarcılar, işte ilahiyatçılar, bunlar Yahudilere benzerler. Bunların niye? Samimi değildir. Bunlar gravatlıdır. İşte inşaat işiyle uğraşır, zengindir, kitap satar. Kadınlarla oturur. Ama tasavvuşçulara bakın. Onlar da bir şirk içinde. Ama onlar nedir? İçlerinde bir sürü işte namaz kılarken alyanı vardır. İşte samimiyetinden tabi olduğuna vardır. Onlar da bir açıdan Hristiyanlara benzerler. Yani dediğim gibi önceki ümmetlerde yaşanan her şey burada da bu ümmette de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi adım adım karış karış devam edecek itikadi olsun, ameli olsun. Fırkalaşma şekilleri olsun. Baktığınız zaman tıpatıp aynı şekilde devam ediyor. Musa Aleyhisselam Allahu Teala ile konuşup Rabbiona söylediklerini söylediğinde arkasından kavminin başına gelenleri ona haber verdi. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndü. Taha suresi 86. ayet.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 Zinet eşyalarını erittiği yere attım. Nefsim böyle yaptırdı bana. Taha suresi 96. ayet. Musa aleyhisselam Haydi git doğrusu hayatta artık bana dokunmayın demekten başka yapacağım bir şey yoktur. Bir de senin için hiç kaçamayacağım bir ceza günü vardır. Sarılık durduğun üstüne düşüp tapından ilahına bak. Yemin olsun ki biz onu yani bu zayı yakacağız parça parça edip sonra da denize atacağız. Ta suresi 97. ayet. Eğer bir ilah olmuş olsaydı elbette elbette bunlar onun başına gelmezdi dedi. Ve İsrailoğulları fitneyi kesin olarak görüp inandılar. Buza hakkında Harun Aleyhisselam'ın görüşünü paylaşanlar sevinip şad oldular ve kendi cemaatları için Ey Musa, Rabbinden bizim için tövbe kapısını açmasını istedi, tövbe edelim. Yaptıklarımızdan dolayı bizi bağışlasın dediler. Musa Aleyhisselam bu iş için kavminden 70 kişi seçti. Bunlar hiçbir hayra esirgemeyen İsrailli seçkinleri ve buzağıya tapmayan kimselerdi. Onlar için tövbe dilemek üzere onlar alıp götürdü. Yeryüzü onları sarstı da Allah'ın peygamberi kendilerine bu iş yapıldığı zaman kavminden ve kavmi için seçtiklerinden utandı ve Rabbim dileseydin önce onları da helak ederdin Beni de içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bize helak eder misin dedi Arap suresi 155. ayet <gülüyor> İçlerinde buza içlerinde kalbinde buza sevgisi ve ona iman yerleşmiş olan kimselere Allahu Teala Musa'yı muttali kılmıştı İşte bu yüzdendir ki onları sarsmıştı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 Sen ise rahmetini benim kavmimden başka bir kavim için yazdığını buyurdu. Ne olur keşke beni geciktirseydin de o rahmete nail olmuş kişinin ümmeti içinde çıkaraydın dedi. allah Teala ona onların tövbesi yani kavminin onlardan her bir kişinin babası veya çocuğu olsun kavuştuğunu kılıçla öldürmesidir. O yerde öldürdüğünün kim olduğuna aldırmayacaktır buyurdu. Böylece Musa ve Harun'a gizli kalıp da Allah'ın günahlarla muhtalı olduğu kimseler tövbe edip günahlarını itiraf ettiler ve emir olunduklarını yaptılar da Allahu Teala hem öldüreni hem de öldürüleni bağışladı. Sonra Musa Aleyhisselam onları arzı mukaddese doğru yola çıkarıp yürüttü. Öfkesi dindikten sonra levhaları aldı ve onları ve onlara ulaştırmakla emir olunduğu görevleri onlara emretti. Bu onlara ağır geldi ve kabulden imtina ettiler. Allahu Teala dağı yerinden söküp onların üzerine bir gölge gibi kaldırdı. Dağı onlara o kadar yaklaştı ki üzerlerine düşeceğinden korktular. Elleriyle kitabı aldılar. Başlarını yan olarak yere koymuşlar. Dağa bakar durumdaydılar. Kitap da ellerindeydi. İnternetten görebilirsiniz. Yahudiler böyle secde edilir.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 Musa'nın kavminden olduğunu söylerler. <gülüyor> yani Maide suresi ya 21 ya 22 olması lazım. Orada Allah'ın rahmet ettiği iki kişi diye geçer. İbn Abbas diyor ki bunlar o zalim kavimden iman etmiş kimselerdir. Yine sonra kendisi diyor ki İbn Abbas'ın bir takım kimseler de bunları yani bu konuşan iki kişinin ayette geçen Musa'nın kavminden olduğunu söyler diyor. İsrail yollarından korkanlar ise Ey Musa! Onlar orada oldukça ebediyen oraya girmeyiz. Git sen ve Rabbin savaşın. Biz burada oturanlardanız demiş ve Musa'yı öfkelendirmişlerdi. Musa Aleyhisselam onlara ve dua etmiş. Onları fasıklar olarak isimlendirmiştir. Bedir Savaşı öncesi de e, Ensar'dan Hazreti Reisi Sad bin Ubadeh radıyallahu anh, İşte savaş meselesi olunca hani gelir misiniz diye Nebi Aleyhissalatu vesselam biz Musa'nın kavminin Musa'ya söylediği gibi sana söylemeyiz diyor. Biz seninle geliriz diyor Bedir Savaşı öncesi. Bundan önce onlara hiç beddua etmemişti. Onlardan o güne gelinceye kadar bir kötülük ve masiyette görmemişti. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın bedduasına icabet buyurmuş ve Musa Aleyhisselam'ın isimlendirdiği gibi onları Günahkar olarak isimlendirip arz mukaddesi onlara kırk sene aram kılmıştı da öylece yeryüzünde dolanıp durmuşlardı. Her gün sabah olunca yürüyorlar bir yerde karar kılmıyorlardı. Sonra tih çölünde onların üzerine bulutu gölge yaptı. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdi. Eskimeyen ve kirlenmeyen elbiseler vahşetti. Onların aralarında dört keşe bir kaya, kaya yarattı. Musa'ya ona asasıyla vurmasını emretti. Her bir köcesinden üç kaynak olmak üzere ondan 12 on kaynak fışkırdı. Kendisinden su içecekleri kaynağı her bir sıpta bildirdi yani aileyi. Herhangi bir merhaleden göçüp ayrıldıkları zaman bir önceki gün neredeyse kayayı kendileriyle beraber orada buluyorlardı. Bu sıpt çoğulu esbat var. Bakara suresi 136, bir de Ali İmran suresi 84 ya da 85 olması lazım. Orada işte de, deyin ki biz e, İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a e ve Esbat'a, yani Yakub'un çocuklarına, Esbat bunlardır, 12 çocuğu, İsrailoğulları dediğimiz, onlara indirilene iman ettik deyin diye geçiyor. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a bu hadisin rivayetini,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 Bunu nasıl ifşa eder dedi. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma öfkelenip Muaviye'nin elinden tuttu ve onu Sad bin Malik Ez-i götürdü. Sad bin Malik kim? Sad bin Ebu Vakkas. Aynı kişiye. Sad bin Malik diye geçiyor babasının adıyla. Ona Ey Ebu İshak, o da Sad bin Ebu Vakkas'ın künyesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Firavun ailesinden Musa aleyhisselam tarafından öldürülen kişinin haberini bize rivayet ettiği günü hatırlıyor musun? Yani bu önceki hadisin başında geçmişti Kasas suresindeki mesele Musa'nın aleyhine ifşaatta bulunan İsrailoğullarından mı yoksa Firavun taraftarlarından mıydı? diye sordu. Sad bin Malik radıyallahu anh şöyle cevapladı. Bunu Firavun tarafından olan kişi ifşa etti. Bunu da olayın olduğu sırada bulunan İsrailoğullarından bir kişiden duyarak söyledi. Yani İbn-i Abbas'ın dediği gibi söylüyor. Sad bir Ebi Vakkas radiyallahu anh de. <gülüyor> Bu rivayeti Say-i İsnad'la Nesai Sünenül Kübra'da Ebu Yala Müsred'in de Tabere ve İbn-i tefsirlerinde rivayet etmiştir. Burada Burak bırakalım Işıl'ı. Subhanak Allahumme bi hamdik ve eşhedü enn la ilahe illa ilah en tevahtake la şerikelek Amin. ve